Altınoluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Pir-i huzurunda Mevlana Halit Hazretleri bir sene süren yolculuktan sonra Delhiye Ciha Naba'da vardı. Yol için yanına aldığı bütün eşyayı fakirlere infak etti. Kendi kendine, Ey Halit, Bütün ömrün liderlikle geçti. Biraz da kendini o şaha hizmet eden köle yap diyerek, hemen Abdullah Dehlevi Hazretlerinin huzuruna koştu. Üstadından, Nakşibendiyye yolunun bütün esaslarını büyük bir dikkat ve ihtiyakla alıp hayatına tatbik etmeye başladı. İlmi derecesini bir tarafa bırakarak mütevazı bir şekilde üstadının hizmetinde manen mesafe kat etmeye gayret ediyordu. Dergahın hizmetlerine koşuyor, temizlik yapıyor, dervişler için abdest suyu hazırlıyor, bunun dışında kalan vakitlerde de hep zikir, murakabe ve mücahede ile meşgul oluyordu. İhvan, sohbet ve zikir için toplandığında, Mevlana Halit en arka safta, kabıların yanında otururdu. Hizmet ve sohbet haricinde ise insanlara karışmazdı. Hücresinin kapısını kapatıp zikir ve ibadetle meşgul olurdu. Abdullah Dehlevi Hazretlerinin ileri gelen talebelerinden Şeyh Ahmet Said şöyle buyurur. Mevlana Halid'in hücresi, Üstadımızın huzuruna geldiği günden, memleketine döndüğü ana kadar hep kapalı dururdu. O zaruret olmadan dışarı çıkmazdı. Derunundaki sırrı bir alemde yaşıyordu. Bu ruhani haller neticesinde, çok yüksek mertebelere nail oldu. Hakk'a vasıl olmak isteyen müridlerin de böyle olmaları lazımdır. Bu esnada senelerden beri ilmini, kabiliyetlerini işiten delhi alimleri ve şeyhleri Mevlana Halit rahmetullahi aleyh ile görüşmek üzere geliyorlardı. Ancak o öyle bir yalnızlık içine gömülmüş, kendi ruh dünyasına dalmış vaziyetteydi ki Onlara, ''Fakir buraya geliş maksadıma ulaşmadan hiçbir şeyle meşgul olamam, beni mazur görün.'' diye haber gönderiyordu. Dışarıdan gelen misafirlere hoş geldine gidilir nezaketine uyarak, Hindistan'ın büyük velisi Şah Abdülaziz Hazretleri de ziyaretine gelmişti. Yanındaki müridi Mevlana hal'ide de, Hindistan'ın üstadı sizinle görüşmek istiyor dediğimde Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh de aynı nezaketle kendisine selam söyleyiniz. Maksadıma ulaştıktan sonra bizzat ben onun ziyaretlerine geleceğim diye cevap verdi. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh bir gün hela taşlarını temizleme işinde bir hayli yorulmuştu. Nefsi bir an onu zayıf bulup gönlüne bir takım vesveseler vermeye başladı. Ey Bağdat ve Şam diyarlarının eşsiz ilim deryası! Ey Agniya ikliminin Mevlana Halidi! Deli mi veli mi olduğu belirsiz bir kişinin sözüyle kalktın, nice yollar aşarak ta buralara kadar geldin. Hani aradığını buldun mu? Baksana ortada ne talim terbiye var, ne seyrü ü sülük. Aylardır gece gündüz sana helâ temizletmekten başka ne yaptılar? Bu muydu senin aradığın ledünnî ilim? Bu tehlikeli îva karşısında şiddetle irkilen halid Badadi Bağdadi Hazretleri, nefsinin önüne çekmek istediği gaflet perdesini, İhlas, samimiyet ve teslimiyet saikasıyla derhal parçalayarak, ''Ey nefsim! Şayet mübarek hocamın verdiği şu şerefli vazifeyi minnet bilmeyip, bir nefes bile ondan imtina edecek olursan, sana yerleri süpürge ile değil, sakalımla süpürtürüm.'' dedi. Onun bu halini Abdullah Dehlevi Hazretleri uzaktan tebessümle seyrediyordu. Bu hadiseyle birlikte nefsinin son hamlelerini de mağlup eden Mevlana Halid'in kovasını ve süpürgesini artık meleklerin taşımaya başladığını gördü. Ayrıca o ana kadar su taşımaktan yara içinde kalmış olan omuzlarından semaya doğru uzanan bir nur parıldamaya başlamıştı. Buna son derece memnun olan Hazreti Pir, bu müstesna talebesini yanına çağırdı. Oğlum Halid, ilimde eşsiz bir mertebeye ulaşmıştın. Ancak onu maneviyatla tezyin etmen gerekliydi. Bunun için de nefis terbiyesi ve kalp tasfiyesine ihtiyacın zaruri idi. Yoksa nefsin seni gurur ve kibir bataklığına sürükleyip, helak edecekti. Elhamdülillah ki, şu an nefsini ayaklar altına alarak, kemalatın zirvesine tırmandın. Artık işini melekler görür oldu. Evladım, kendilerine intisap etmiş olduğumuz seyitlerimiz şeriat, tarikat, hakikat ve marifete ermiş kimselerdir. Şimdi sen bir müceddit olarak, Onların bir halkası oldun. Artık bütün iklimlerin irşadı seni bekliyor. Allah Teala himmetini âli eylesin. Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh, hizmet, mücahede ve çetin riyazetlerle vazifelendirdiği bu büyük talebesiyle bundan sonra sık sık halvet oldu. Hususi ve deruni dersler okuttu. Daha beş ay geçmeden Üstadı Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh ona huzur ve müşahede ehlinden olduğunu müjdeledi. Mevlana Halit rahmetullahi aleyh Üstadının göz bebeği haline geldi. Basit hizmetleri dahi büyük bir tevazu ile ifa ederek nefsini iyice küçük düşürüyor, ağır riyazetlerle nefsinin arzularını kırmaya gayret ediyordu on ay sonra zamanının bir tanesi ve hak dostlarının nümune-i imtisali haline geldi. Nihayetinde üstadı ona Nakşibendiyye, Kadiriyye, Sühreverdiyye, Kübreviye ve Çeşdiye tarikatlarında tam ve mutlak icazet verdi. Bunların yanında hadis, tefsir, tasavvuf gibi ilimlerde, ve kendi hazırladığı hizb ve evradı rivayet etme hususunda icazet verdi. Sonra da kat'i bir emirle memleketine gidip maneviyata susamış insanları irşad etmesini söyledi. İrşat vazifesi. Ayrılık vakti geldiğinde her iki mana sultanının da gözlerinde muhabbet damlaları vardı. Mevlana Halit Hazretlerinin gelişi ile gidişi arasındaki fark ne kadar da büyüktü. Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh bu güzide talebesini bizzat yolcu etti. Hatta Mevlana Halit Hazretlerinin bütün mahcubiyet ve edebine rağmen Hazreti Pir atının üzengisini tuttu ve bu aziz talebesini kendi elleriyle ata bindirdi. Halife ve talebeleriyle birlikte onu 4 millik mesafeye kadar uğurladı. Ardından yanındakilere Halit her şeyi aldı götürdü buyurdu. Böyle bir uğurlayışla Bağdat ufuklarına doğru yol alan Mevlana Halit rahmetullahi aleyh geçtiği kasaba ve köylerde Hakkı ve hayrı tebliğ etmeyi ihmal etmiyordu. Halid Badadi Hazretlerinin irşat halkası hızla genişledi. Her taraftan hatta uzak diyarlardan büyük alimler de dahil olmak üzere pek çok kişi feyz almak için yanına gelmeye başladı. Dergahı şerifi dolup taşıyordu. Bir taraftan grup grup gelen insanları irşat ediyor. Diğer taraftan da tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerini tedris ediyordu. Böylece hem büyük müştehitlerin hem de evliyâ-i zikirlerini ihya ediyordu. O günlerde Bağdat valisi Sayit Paşa ziyaretine gelmişti. Gördü ki birçok büyük alim dahi sessiz bir şekilde ve başları önlerine eğik, adeta hizmetçiler gibi edeple huzurda oturmaktalar. O sırada içeri giren Mevlana Halid Hazretlerinin heybetini görünce diz çöküp titremeye başladı. Kısık bir sesle dua talep etti. Mevlana Halid Rahmetullahi Aleyh de ona hüsnü hatimesi yani son nefesini imanla verebilmesi için dua edip şu nasihatte bulundu. Kıyamette herkes kendi nefsinden sual olunur. Sen sen nefsinden ve emrin altında olanların hepsinden sual olunursun. Bunun için hakte aladan ziyadesiyle kork. Çünkü önünde öyle bir gün var ki o günün korku ve dehşetinden analar süt emen yavrularını unuturlar. Hamile olanlar korkudan vakitsiz doğururlar. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değildir. Ancak Allah Teala'nın azabı çok şiddetlidir. Bu ikaz ve irşat ifadeleri üzerine Said Paşa'nın titremesi arttı ve yüksek sesle ağlamaya başladı. Şeyh Hazretleri kalkıp mübarek elini Paşa'nın boynuna koydu ve beraberce mescide bitişik olan zaviyelerine geçtiler. Mevlana Halit Rahmetullahyhaley sayısız talebe yetiştirmiştir. Talebelerinin ona olan teslimiyet ve bağlılıkları ise takdire şayandı. Nitekim Bağdat müftüsü Esad Sadruddin Hazretleri, alimlerin şeyhi, Bağdat valisi ve vezir Davut Paşa'nın üstadı olduğu halde şöyle derdi: eğer hocam Mevlana Halit Hazretleri bana şu süt tenceresini başının üstüne al da çarşı pazar dolaşarak satıver diye emir buyursalar, hiç tereddüt etmeden emirlerine tabi olur ve bir çoban gibi süt satardım. Şeyh Ali Süveydi de ilim meclislerinde Mevlana Halit Hazretleri Zahir ve batın ilimlerinde sonsuz bir derya, biz ise bir damlayız derdi. Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh, Üstadı Abdullah Dehlevi Hazretlerine yazdığı mektubunda, Nice eser tehlif etmiş olan geniş ilim sahibi yüz alimin icazete elverişli hale geldiğini, Ayrıca 500 büyük alemin de kendisinden Nakşi yolunun esaslarını talim ettiğini ifade buyurmuştur. Yüksek derece ve ilimlerine rağmen Bağdat âlimlerinin Mevlana Halit Hazretlerine gelip itaat ve intisap etmeleri ondan başkasına müessir olmayan bir lütfu ilahidir. Ancak fazilette yükselen herkesin karşısına adeta onu imtihan sadedinde mutlaka çekemeyenlerin çıkması gerçeğine binaen, Mevlana Halid'i de kıskananlar oldu. Hatta onu kötülemek için iftiralarla dolu bir kitap bile yazdılar. Ancak Mevlana Halit rahmetullahi aleyh, onların iftira ve ithamlarına asla irtifat etmeyip karşılık bile vermedi. Aksine onlara daima iyi davrandı, ve hayır dualarda bulundu. Bazı alim talebeleri bu kitaplara reddiyeler yazdılar. İstanbul'daki hasetçilerinden biri olan saray nazırlarından Mevlevi Halet Efendi de Mevlana Halid'in şöhret ve itibarını çekemiyordu. Nihayet bir gün fırsatını bulup onu padişaha çekiştirdi. Ve Sultanım, on binlerce adamı var. Bu hal devlet ve saltanat için ciddi bir tehlikedir. Takdir ederseniz ki, tehlike daha fazla büyümeden, ortadan kaldırılması zaruridir.'' dedi. Sultan Mahmud Han da, ''Bu mübarek ehli dinden devlete zarar değil, bilakis büyük fayda vardır.'' cevabını vererek, Halet Efendi'nin sözüne kıymet vermedi. Mevlana Halit Hazretleri hadiseyi işittiğinde, kendi şahsına değil, hizmetinde bulunduğu manevi yola ve ondan feyz alan sayısız mü'mine zarar verebilecek bu iftiradan dolayı son derece mahzun oldu. Sultan'a hayır dua ettikten sonra, Halet Efendi'nin işi manen, piri Celaleddin Rumi hazretlerine havale olundu. Bizzat Hazreti Mevlana onu huzuruna edip cezasını verecektir buyurdu. Bunun üzerinden kısa bir müddet geçmişti ki, Mora isyanına sebep olduğu için Halet Efendi Konya'ya sürüldü ve ardından da idam edildi. Görüldüğü üzere Allah dostlarına eziyet verip, Rakik kalplerini incitmek, gayretullaha dokunup kişiyi azaba düçar eder. Nitekim bir hadis-i kutsi'de bu hakikate şöyle işaret edilmektedir. Her kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Cenab-ı Hak kimi zaman böyle gafillerin cezasını bu dünyada verip onları insanlara ibret kılar. Kimi zamansa ilahi imtihan sırrına binaen onların cezasını ahirete tehir eder. Hak dostları ise kendilerine karşı kusur işleyenler hatalarını anlayıp özür dilediklerinde derhal özrü kabul eder. Bunu asla bir izzeti nefis ve gurur meselesi yapmazlar. Hatta sırf şahıslarını alakadar eden, ümmete zarar verme ihtimali bulunmayan kötülüklere bile iyilikle mukabele ederler. Nitekim arif ve aşık gönüllerde müstesna bir yeri olan Hallacı Mansur'un taşlanırken, ''Ya Rabbi, benden evvel beni taşlayanları affet'' diye yalvararak, büyük bir gönül isarı sergilemesi, bunun sayısız misallerinden biridir.'' Yine büyük Evliyaullah'tan Baha üttüğü Nakşibend Hazretleri de Kendisine karşı edepsizlik Yapan birine kızmayıp Onu tebessümle karşılamıştı. Fakat o edepsizliği yapan kimse Büyük bir derde düşüp Helak olacak duruma geldi. Hatasını anlayıp tövbe etti. Nakşibend Hazretleri O adamın evinin önünden Geçerken içeri girip Hal hatırını sordu. Ardından da Allah Teala şifa vericidir. Korkma, iyileşirsin inşallah dedi. O kimse bu söz üzerine büyük bir nedametle Efendim, size karşı edepsizlik ettim, hatırınızı incittim, beni affediniz dedi. Bunun üzerine Bahauddin Nakşibend Hazretleri buyurdu ki Kalbimiz o zaman incindi. Fakat şu anda gönül aynası tertemiz. İyi bil ki mürşitlerin kılıcı kınından çıkmış yalın bir kılıçtır. Ama mürşit merhamet sahibidir. Kimseye kılıç vurmaz. İnsanlardan sadece belasını arayanlar gelip, kendilerini o kılıca çarparlar. Velhasıl Halid-i Bağdadi hazretlerine haset eden bazı kimselerin, menfi propagandalarına rağmen etrafındaki muhabbet halesi Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla günden güne daha da genişledi. Öyle ki nice alim ve arif zatlar dahi onun talim ve terbiyesine masar olabilmek için can atıyordu. Kısa zamanda sayısız mürit ve pek çok halife yetiştirdi. Büyük Hanefi fakihi İbni Abidin ile Ruhul Meani adlı tefsirin müellifi Alusi de onun halifelerindendir. Ruslara karşı 24 sene şan ve şerefle harp eden Kafkas cengaveri İmam Şamil de bu silsilenin berekatındandır. Şunu bilhassa ifade etmek gerekir ki, daha böyle nice mücahit serdarlar yetiştiren tasavvuf, bazı gafillerin iddia ettikleri gibi, kendini toplumdan tecrit edip bir kenara çekilmek değil, zahiri ve batını cihadı müştereken yürüten ulvi bir dinamizmdir.